Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulünün Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men Ve men bi Bu hafta kaldığımız baptan Bab Tasi 9. baptan Devam ediyoruz inşallah ee, Babın adı Bab-ı Visal Visal orucunun kerahiyeti, yani mekruhluğu babı visal orucu biliyorsunuz peygambere has oruçlardan bir tanesi daha doğrusu peygamber aleyhissilatü vesselam'a has durumlardan bir tanesi yani ona özel olarak sadece bu visal orucu vardı biliyorsunuz dokuz tane aynı anda kadını nikahlamak ona kastı aynı şekilde gece namazına kalkmak ona kastı farz olarak farz hükmünde buna benzer Allah Resulü'nün bazı ayrıcalıkları bazı özel ona has hükümleri var tabi bunlar Şeriatın belirttiği istisnalardır. Yani şeriat, Kur'an ve sünnet naslarının ortaya koyduğu şeydir. Usul fıkıda bir kaidedir. E, Hitab-ı Rasul, yani peygambere yapılan hitap, bütün mükellefler için, yani bütün kullar için aynı şekilde aynı hitaptır. Mesela Allah diyor ki, Ey peygamber kalk uyar. وَنْزِرْ akrabin mesela İşte yakın olan akrabalarına kalk uyar, onlara tevhide anlat, onlara hakka davet et mesela. Bu vanzir aşirettek el akrabin. Vanzir fiil olarak peygamber ediyor. Sen kalk uyar, ama biz bunda muhatapız. Peygamber nasıl muhatapsa bu hitapla eğer e, mükellefse aynı şekilde bizler de bundan mükellefiz. İlla ancak bir delil gelir de onu peygambere has kılarsa hükümde o zaman biz deriz ki tamam bu hitabın içerisinde hitabın içerisinde biz yokuz. Dolayısıyla Vesal de Peygamber'e has olan kitaplardan bir tanesiydi. Bize nehy edilmişti. Bununla alakalı hadisleri getirecek. An İbni Ömer radiyallahu anhum'a, ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anil vesâlin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vesal orucu 3 gün tutuluyor. Arda Yahudilerde Yahudiler de tutuyorlar bugün. Yani günümüzde, yaşadığımız günde. 3 gün boyunca oruç tutuyorlar. Bildiğim kadarıyla akşam vakitleri bir su ona benzer bir şeyler içiyorlar ama ee, bu şekilde tutulan yani bizi zaten ilgilendirmeyen bir ahkam peygambere has bir hükümlerden bir tanesi fakalu inneke tafaluhu insanlar dediler ki sen onu yapıyor muydun fakale inni les nebi salsame söylediler dedi ki inni les tu ahadikum inni adallu yut'imuni rabbi ve yisqini. ben sizin gibi değilim benim Rabbim beni yedirir benim Rabbim beni içirir sahih senetli bir hadis İmam Ahmed Bukhari ve Müslim rivayet etmişler sahihlerinde. Ve <gülüyor> an Ebu Hureyre'den Nebis Hüseyin Ebu Hureyre'den Nebis Hüseyin dedi ki İyyâkun vel visâl Visâl orucundan <gülüyor> sakının Fakile inneke tuvâsıl denildi ki sen yapıyorsun qâlt inni ebeytu yut'imuni rabbi ve Ben Rabbim beni yedirir ve içirir bir vaziyette akşamladım Feklufu minel ameli ma tutiqûn amelden takat yetirebileceğiniz güç yetirebileceğinizle mükellefsiniz ona tek yani ondan ilgilenin diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve Bu hadiste de Ahmed ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerif. O <gülüyor> Hanı Ayşe kadı radıyallahu anha neha humu'n-nebiy sallallahu anil visal rahmeten lehum. Peygamber sallallahu aleyhi ve rahmet olarak bundan nehyetti. Fakalu inneke tuvasil ona denildiği ki sen visal orucu yapıyorsun. Fakal inni lestu ke hayetikum. ''Ben sizin gibi değilim.'' ''İnni yut'imuni rabbi ve yeskîni.'' ''Rabbim beni yedirir ve Rabbim beni içirir.'' Bu da muttefakkun aleyhinne. Bu hadisler, rivayetler üzerine de ittifak edilmiş. Aynı şekilde Bukhar Müslim'in naklettiği hadisler. Tabii peygamberin sadece doyurulması ve içirilmesi değil, uykusu da bizim uykumuz gibi değil değil mi? Diyor ki, ''Benim kalbim uyumaz.'' Bizim kalbimiz uyur cesedimizin uyumasıyla beraber. Resulullah Aleyhissalatu vesselam uyumaz. Hatta bir gün uykudayken iki tane melek geliyor, yanı başında konuşuyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın peygamber onların konuşmalarını istiyor uyuyor vaziyetteken. Onlar diyorlar birbirine bu peygamber midir falan? Bu Muhammed midir diyor Aleyhissalatu vesselam? Evet diyor. Bu o bahsedilen, övülen kimsedir diyor. Peygamber bu konuşmaların hepsini istiyor Aleyhissalatu vesselam. O yüzden Allah Resulü'nün bizden farklı durumları söz konusu. Yani mesela o bir gecede dokuz tane hanımını gezmeye güç getirebiliyormuş. Yani dokuz kadınla ilişkiye girebiliyormuş. Buna normal bir erkeğin güç getirmesi mümkün değildir mesela. Allah Resulüne has böyle fiziksel bazı özellikler var. Yani uykusunun bizim uykumuz gibi olmaması, yeme içme ihtiyacının bizim gibi olmaması, işte kadınlarla beraber olmasının bizim gibi olmaması gibi bazı özel durumlar söz konusudur. وَنَا اَبْي سَعِيدَ اَنَّهُ سَمِيَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّهِمْ يَقُلْ Ebu Said'den geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitti ki, la tuwasilu sakin siz vısal orucu tutmayın fa eyyukum aradan yuvasila falyuvasil hatta sehra sizden visal yapmak isteyen varsa savra kadar tutsun yani Yani belirtilen sınır içerisinde kalu inneke tuvasil ya resulullah yani sen yapıyorsun visal orucunu ey Allah'ın resulü kale lestuke hayyetukum inni ابي ابيت لمطعم يطعمني يسقيني yani beni sulayan beni yediren biri var benim durumum sizin durumunuz gibi değil. Bukhari ve Ebu Davud bu hadisi nakletmişler. Zaten mesele açık. Babul Aşir 10. bab. Babu Adabul İftar ve Sahur. Sahurun ve İftarın edebi adabı. Şimdi bu özellikle günümüzde bugün konuştuğumuz bir konuya da işaret edecek bu bab çok önemli. An, an İbn Umar radıyallahu anhuma قال. dedi ki: Semi'atun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يقول: leyl" Eğer gece akbale yani devam etmiş. وَأَدْبَرَ النَّهَارِ وَغَابَتِ الشَّمْسِ fakat اَفْطَرَ السَّئِيمُ Yani gece gitmiş, gece özür dilerim gelmiş, gündüz arkasını dönüp gitmiş, güneş yok olmuşsa oruç bozulur. Oroçlu orucunu açar diyor hadis-i şerif bu. Hadis Ahmet'in Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Burada akşam vakti güneşin batmasından konuşuyor. Demek ki oruç güneşin batışıyla ne olur? Açılır. Peki soru burada şu. Güneşin batışı göğün zifiri karanlık olması mıdır? Ufukta güneş yok olursa, güneşin son ışıkları yok olursa ufukta artık akşam olmuş demektir. Gâbe tişemsi. Gâbe, gayb diyoruz ya. Yani bir şeyin görünmez, yok olması demek. Güneş yok olduğunda akşam olmuş demektir. Gündüz artık sona ermiş, gece başlamış demektir şeriata göre. Mesela bakın bugünkü diyanetin işte e, insanları fazla fazla oruç tutturduğu saatlere, ezan okunmadan 6 dakika önce orucunuzu açın, 6-7 dakika önce, 6-7 dakikanın halini fotoğraflayın, gözünüzle bakın. Sonra bunlar ezan okuyorken bir de bakın, Aynı beyazlık, aynı beyazlık. Gökte göreceksiniz aynısını. Niye? Zaten 6 dakika önce güneş yok oldu. İhtiyaten 6 dakika bekliyorlar ezan okumak için. Şimdi bu babda getirdiği ikinci hadis şimdi bu konuyla alakalı. Vansa helikni sadin annen sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "La yazalun nasu la yazalun nasu bi ma fitra." İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlarda hayır eksik olmaz. Bunlar bize geciktirme hayırlıdır diyorlar. Geciktirme bize hayırlıdır diyorlar. İki dakika erken okumuş diye aman bütün beldeyi oruç tutturuyorlar tekrarlar. Yani Allah'ın şeriatını böyle millete bir öyle bir zorlaştırıyorlar ki millet dinden nefret eder hale geliyor. Her zaman söylediğimiz gibi din kolaydır, cahillerin cehaleti dini zorlaştırır. Cahillerin cehaleti dini insanlara zor kılan şeydir. Allah Subhanahu ve teala Resulünün diliyle açıkça söylemiş ki iftarda acele etmek Resulullah sünnetidir, hayrın delaletidir, hayrın işaretçisidir, hayrın anahtarıdır. O yüzden kalkıp 7 dakika ihtiyat yapmak, 6 dakika ihtiyat yapmak bizim işimiz değil. Kim ne derse desin. Kim ne derse cihatta hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Davette hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Başka dinin esaslarında, asıllarında hayır var mı? Hayır olduğunu bildiğimiz şeyden insanlar konuşacak diye geri duruyor muyuz? Yok. Hayır olduğunu bildiğimiz bir şey varsa o zaman hayırda ne yapacağız kardeşler? Hayırda sebat edeceğiz ve insanlara bu hayrı öğreteceğiz inşallah. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالْ يَكُولُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَدُ Allah diyor ki hadis kudsi'de Inna اَحَبَّ ibadi اِلَنْيَا عَاَجُلُهُمْ fitran Allahu akbar Kullarımın bana en sevimlisi İftarda en acele edenidir diyor hadisi Kudsi'de Allah SWT. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ve Tirmizi. Ahmet ve Tirmizi'nin hadisi rivayet ettiler. Bir önceki hadis Bukhari Müslim hadisi. La yezalun nasu bi khayrin ma haccelul fitrah. İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Ahmet'in lafzında, Ahmet'in rivayet ettiği hadisin diğer lafzında hatta yuakhiri sahura. Sahuru da geciktirinceye kadar. Niye? Biliyorsunuz gece vakti bir de fazladan İki saat bize ne yaptırıyorlar? Bir, bir saat kadar bir süre yaklaşık 40 dakika bir saat kadar bir süre fazladan oruç tutturuyorlar. Diyanetin hazırladığı takvimde. Eğer dikkat edilirse göğe gök hala zifiri karanlıkken yemeği içmeyi kestiriyorlar. Oysa ki artık fecir çıktıktan ve gök aydınlanmaya başladıktan sonra yemek ve içmek bırakılır. Ayet-i kerimede Allah subhanahu teala ve söylediği gibi Hatta yetebeyyenel haytul abiyodu menel haytul esvot Beyaz iplik artık siyah iplikten ne olacaktır? Birbirinden ayrılacaktır. Beyaz ve siyahlikten kasıt gece ve gündüzün karanlığı ve aydınlığıdır kardeşler. Ahmet'in rivayetinde, lafzında sahuru geciktirdikleri müddetçe diyor. Bu okudum Ebu Hureyye'nin naklettiği hadis-i kutsi de hasenli gayrihidir senet olarak İmam Ahmet ve Tirmizi yapmıştır kardeşler? Sünnenlerle ve müsvetlerle bu hadisi nakletmişlerdir. Dolayısıyla acele etmekte hayır vardır. Bu haftaki bir diğer hadis, Annes Radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى kabla, عليه وسلم يفطر Peygamber namaz kılmadan önce bazı hurmalarla kuru hurmalarla Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapardı? Yaş hurmalarla e, orucunu açardı. Fe in lem takun rutbatun fatamarat. O zaman hurma eee rutbatun ıslak ve kuru hurma değil mi? Tamam, ıslak. Islak <gülüyor> hurma. Eyvah. eyvah. Daha Taze daha kurumamış. <gülüyor> Varsa kuru hurmayla Allah Resulü açıyor. Yoksa ıslak hurmayla açıyor. فَإِلَّمْ tekun تَمَارَاتٌ hasa حَسَوَاتٍ مِنْ مَاِنْ Sudan artık bir kapsudan sudan içebildiği kadarıyla kendisine önüne konduğu kadarıyla Orucunu açardı. Ravahu Ahmet ve Ebu Davud ve Tirmizi. Yani Allah Resulü'nün iftar etme edebi. Önce varsa sofrada hurma. Hurma yoksa da suyla ne yapmak? Açmak. Hurmada da cins Nebi Sassam takdim etmiş. Hangi cins? Önce kuru. Kuru hurma. Ki Medine'nin kuru hurması en kaliteli hurmadır. Medine kuru hurması en kaliteli hurmadır. Hurmanın en güzelidir. O yoksa da ıslak hurmasıdır. Biliyorsunuz babın başlığı hani iftarın ve sahurun edebi olunca şimdi Resulullah burada iftar ve sahurda dikkat ettiği şeyleri işaret ediyor. Wan Salman İbn Amir Adabi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على Sizden biri iftar edeceği zaman temurla, yaş hurmayla iftar etsin. Fe in lem yecid falyeftr ala ma'i. Eğer o yaş bulamazsa o zaman suyla iftar etsin. Fe innahu tahurun. Şüphesiz ki o temizdir diyor. Ravahul Hamse illen Nesai 5 hadisikle bunu nakletmiş İmam Nesai'nin dışında. Wan Muaz İbn Zuhrata أنه بلغه أن النبي sallallahu aleyhi ve iftara قال. İftar olduğunda Resulullah'ın şöyle dediğini kulaklarıyla Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan işitmiş. Allahumme leke sumtu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Ve ala rizqike iftartu. Senin rızkınla da iftar ettim. Allahumme leke sumtu ve ala rizqika iftartu Allahumme leke sumtu Allahum senin için oruç tuttum ve ala rizqika rızkın ile de iftar ettim Ravahu Abu Davud Hadis bu iki okudum son iki okudum hadis zayıf senetli hadisler ama biliyorsunuz akideyle alakalı olmayınca ve fıkıhta da onu destekleyen diğer zayıf benzer rivayetler gelirse o zaman bunu amel etmekte hadisin senedi kuvvetlendiği takdirde o hadisle amel etmekte bir beis yoktur kardeşler. Wa an Abi Dzar an-Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem kane Peygamber şöyle söylerdi diyor Zer radıyallahu anh bu Ahmed'in rivayeti la tazal ummati bi khayrin ma akhara sahura wa fitra Ummetim sahuru geciktirip iftarda acele ettiği müddetçe ümmetimden hayır eksik olmaz bu hadis de sahih senetli hadistir kardeşler. Wa Enes an-Nabiy صلى الله عليه وسلم kal Enes radıyallahu anh'dan rivayet kal tasahharu fe inni fi as Sahur yaparak oruç tutun. Şüphesiz ki sahurda bereket vardır. Allah Resulü burada bir şey işaret ediyor. Ebu Davud'un dışında bütün muhaddisler bu hadisi nakletmiş. Hani malum iş hayatı falan bugün özellikle kafirlerin arasında çok yoğun olduğu için bazı insanlar yorgunluk sebebiyle ya sahura kalkmayayım yeter ki biraz daha uyuyayım diyebilirler. 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa kalkıp bir bardak su içmek, kalkıp sahurun o bereketinden faydalanmayı Allah Resulü gücü yetene tavsiye etmiştir kardeşler. Wan Amr ibn al-As قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فضله ما بين صيامنا <الصَّحَرَي> yani bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark ve bereket fazilet onlarla bizim orucumuzu ayıran şey aramızdaki fasıla sahurdur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada neye işaret var ehli kitap demek ki sahur yapmıyormuşlar oruç tutarken o zaman biz ehli kitaba ne yapacağız? Muharefet edeceğiz, sahura kalkacağız, sahur yapacağız. Gücümüz yettiği oranda inşallah. Burada kalalım, kaldığımız battan demeyeceğiz. Allah nesb edersin inşallah. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alumin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa teslafız ve tübülük.